daha doğrusu bilime demek istemiyorum. Çok alışkanız. Bilimsel çalışmıyoruz falan. Bilimi o kadar da ayaklar altına almanın lüzum yok. Yani. Bu basit bir teknik olay. Tabii, Mühendislik tabii. olayı. inşaatta olduğu gibi, inşaat kazalarında da aynı şeyi yapıyoruz. Her alanda mühendisliğin basit kurallarına uymadan üretim yaptığımız için bunu yapıyoruz.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 Yeni bir işe başlarken modern teknikler var, jeofizik yöntemler var. Şimdi jöfizik yöntemlerle veya sondaj yaparak ama özellikle jöfizik yöntemler benim bilebildiğim kadarıyla o kadar gelişti ki son e, diyelim çeyrek yüzyıl boyunca yer altındaki bütün kavitalar, boşluklar, mağaralar, şunlar bunlar hepsi yukarıdan e, şey yapılabiliyor.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 Baraj yapardık diyor birisi anlatırken televizyonu. Barajın çökmesi sonucu büyük miktarda su gelmiş. Şimdi zeminin altında su olduğu bilinen bir gerçektir. Evet, değil mi? Tam dünyanın tam. her yerinde Kesinlikle. zeminin altında miktarı farklı da olsa nehirler. Hatta okyanuslar var deniyor toprağın yani altında. Yüzlerce metreden bahsediyoruz. Evet, Öyle evet yani 10, 10, 10 yani. metrelik bir kuyudan evet. bahsetmiyoruz. Evet. Ama bunu tespit etmek de mümkün. Geofizik yöntemler, evet, evet. sondajla yani bunları tespit etmeden nasıl bir binanın temellerine karar veremiyorsanız herhalde bir madende de değil mi hocam? Çok, yani çok, orada debisi yüksek benzetle. bir evet. su var. Dolayısıyla mesela oradan belli bir emniyet payı kadar uzakta kalmamız lazım diye. İşte madenciler topuk diyorlar. Yani bir, bir, Top bir topuk kalınlığı olması lazımmış. Ee, evet. Çünkü altına iniyor. Yani. Suyun altında nasıl Şeyin yani daha önce çalışan ocağın altında Hı. bir kotta. Evet. Ve çünkü, yeraltı su seviyesinin de altında. Tabii altında. 350 metrekli. Evet. Evet. Yani, yani. O, o su orada olduğu muhakkak. Oradan galeri açmaya çalışıyorlar bunlar. Anladığım evet. kadar, benim kadarıyla. Benim ee, öğrenebildiğim kadarıyla. Ama e, tabii plan programı olmadığında bunlar. Yani o Diyelim topuk dedikleri o şeyi inceltiyorlar orayı deliyorlar yani resmen aslında hani tabii su geliyor. Yani bu risk alınacak bir risk değildir hocam. Bu yani. bilgi eksikliği gibi görünüyor insana. Yani ya bir şey olmaz devam edelim diyemez. Ne iş veren ne ona izin veren idareler değil mi? Bu bilgi eksikliğini boş vermek gibi geliyor. Yani. İşte Umursamazdık bir şey olmaz. Bu yani bizim... denetim yapan kurum. Ve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 ...dökülen bir durumla... karşı şey. Ya, yani şeymiş. şöyle diyelim... ...bu işin aslında fizibilitesi yok anlaşılan. Yani evet. Ekonomik fizibilitesi yok. Evet. E, Fizibil evet. hale getirebilmek için tek şey... ...çünkü emek gücüne bağlı... ...kol gücüne bağlı. Işçi, i̇şçinin... ...şeyini düşürmek. Yani işçinin... ...maliyetini, e, düşürmek. maliyetini evet. düşürmek. Hem ona az para vermek... ...hem de çalışma koşullarını işte... Hı. ...olabildiğince... Evet. E, ...ihmal ederek, yani geliştirmeyerek... En, ...çalışma emniyet tedbirlerini... ...almayarak vesaire... İşçiye dayanmak, zavallı işçi de e, bir tepkisel yasa bu yani yasalar bizde doğru dürüst şey değildi. Sonra olduğu için yasa çıkıyor. Yoksa evet, kimse'nin yok, aklına evet. gelmez. Tabii. Efendim asansör kazası oldu tamam. bilmem, yine, yine şimdi yasa çalışmaları falan yapıyorlar çıkardılar galiba değil mi bilmiyorum yani, yani komik şeyler. komisyonda da evet. devam ediyor pardon. Evet yani bunlar tepkisel şeyler. Bir işi çözmeye falan kimsenin niyeti yok galiba. Evet. Yani buna içilerek söylüyorum. He. Yani çünkü kamuoyunun tepkisinden çekindikleri Zevahiri için. kurtaracak başka bir şey torba yok. Torba yasa, yasa, torba yasayı da biliyorsunuz istismar ettiler başka şeyleri. Şey içine sokmak için evet. beklettiler vesaire. Yani aslında pek iyi niyetli olduklarını Görüş falan bir çalışın, şey temin. değil yani. Evet. Yani sonuç olarak bu işi hakikaten Türkiye'de sizin e, bunu bu konuyu ortaya atmanız çok önemli. Yani bu iş fizibil fizibil değil. Bu işin ekonomik fizibilitesi yok. Zavallı şeyleri e, işçileri sömürüyor. Devlet sömürüyor. Yani aslında devlet sömürmeye aracılık ediyor. Hatta öndelik ediyor. Evet. Yani bu, kuralları o belirliyor. E, o belirliyor. Herhalde bunun fiyatı da belli bir arz-talep dengesi içinde bir belli bir fiyatı var. <gülüyor> fiyat var. Fiyat belliki düşük. Evet. Yani ama. Belki tabi daha önce de konuşuldu. Daha modern yöntemlerle çalışılsa maliyet düşürülür mü düşürülmez mi ne olur? O tarafını Hocam, bilmiyorum. Hocam çok, şey evet. çok açık bir şey var aslında. Onlar da konuşuldu ama. Çok açık bir şey var. Yani Türkiye'deki e, mevcut e, büyüme stratejileri, kalkınma politikalarının çok net bir ürünü bu. Yani evet. E, evet. kömürü e, hızla çıkartacağız. Çok düşük maliyetle çıkartacağız. İşte gelişmiş ülkelerin seviyesine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 Amerika'da benzer bir kaza olmuş epey bir zaman önce. Orada insanlar kurtulmuş yani. yani evet. Uzun bir zaman kalmışlar ee, şeyde yani. E, öyle çok kısa sürede değil ama tabii e, adam Süline... arkadaş, e, yani uzman diyordu ki bunun koşullarını bilmiyoruz. Oradaki evet. şey belli. Adamların nereye sığınacakları da belli vesaire. Kariyer planları bile yoksa kodları yok yani, belli yani, değilse nasıl yani. olacak değil mi? Belli değil maalesef. İnşallah öyle bir şey vardır da insanlar halen sağdırlar evet. yani kurtarılırlar.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 12 mi, 13 mi araba böyle yamyaz olmuş Kalın bir istinal var pat diye evet. yatmış. Yani yani. 11 bin ton sudan bahsediyoruz. Yani onun kuvvetini... Tamam, onun evet, evet. önünde durabilecek engeli hesaplamak o kadar zor ki. Baraj baraj yapmanız yani. İşte baraj. Bu su değil yani. Bu aslında yani. kömür tozları vesaire. Yani yoğunluğu falan yani. öyle ifade ediliyor. Yüksek bir sıvı. Bir dalga çindirmişler. Evet, Duydunuz o, mu dalgı, bilmiyorum. Görüş evet. mesafesi bir metre evet. Dolayısıyla hiç etkili olamamış. Yani, Onu zaten gelmiş. bir başka uzman da söyledi. Yani madenki bir maden mühendisi e, uzman söyledi. Yok zaten burada da, dalgıcın dalgıcın şey iyi niyetle getirilmiş arada evet. diyorlar ama yani evet. dalgıcın yapacağı bir şey yok. Yapacağı orada. bir şey yok. Ha, durumu anlamaya çalışıyorlardı. Evet, evet, yani, evet, evet. Herhalde şu anda e, suyun seviyesi filan bellidir. Nereden başit nereye çıktığı ne kadar boş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 ve o nedenle de orada çalışan yani Soma'da çalışanların madenlerde çalışmak dışında e, yeni bir olana kavuşturulması dışında bir çözümün olmadığı belirtilmişti. Şimdi çok benzer bir durumun e, Karman Ermenek'teki e, kömür madenlerinde de olduğu belirtiliyor. Yani. Karman bu zeltilikleri söküp evet. e, kömür arama filan şeyi de bunun bir parçası, parçası değil mi? Tabi, tabi. Yani oradaki dengeler nasıl kuruluyor? Bu kararlar nasıl veriliyor? Yani bir de paydaşların yani, katkısı yani neydi? Soma için şöyle bir şey de ifade edilmişti. Şimdi yanılmıyorsam Soma 90 bin nüfusu falan bir e, o civarda bir şey galiba. E, yani deniyordu ki e, hatırlıyorum. 90 bin nüfusa yetecek kadar orada tarım tarım yok aslında. Yani tarım hmm. aralesi var ama diyelim yani. 10 bin kişiye kadar mesela yetecek. Evet. Ama orada kömür var diye.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 Evet, 90 bin. Evet evet. Yani <gülüyor> e, Karam, Karamanı ve e, spesifik olarak Ermeni'yi bilmiyorum tabii. Yani orada e, ne kadar e, soma hani bilinen bir yerdir eskiden beri. Karaman Liyeti tarım bölgesi de, ama Öyle, bir, öyle belki, biliriz ama, ama. Yani. Belki dağlık tepelik bir yere Hı. benziyor fotoğraflardan. Evet. evet. evet. evet. Ee, şimdi e, saat dörtte netritanıma da bağlanıp ondan da detayları evet. alırız ama o arada e, bir on dakika kadar e, diğer konularımızın üstünde de duralım hocam e, ve dörtten itibaren de Nedret Hanım'la konuşuruz. Evet sizin gündeminizde ne var bugünkü programa ilişkin olarak? E, tabii konuştuğumuz konu e, önemli konu. Benim bizim gündemimiz sakin evet. yani <gülüyor> deprem oluyor ara sıra sağda solda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 hazırlanıyor. Mesela ben kendi sunumumu verememiştim ilk partide. Evet. Şimdi bitirmek üzereyim. Siz herkesin sunumunu inkelerken <gülüyor> <gülüyor> ve seçimleri yaparken evet. değil mi? Ee, Ona vakit bulamadınız onu herhalde. Onu şimdi böyle şey e, open access diyorlar. Herkes çok güzel oldu. Yani i̇nternetten şimdi böyle para ver veya kitabı al falan yok yani. Siz, e, siz para veriyorsunuz. Yani abi. konferans organizasyonu para veriyor. Sanıyorum bu için 20 bin euro verildi yani.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 Hangisi Yandınız doğru. yani. Hangisinden Hangisi? başlayacaksınız? Oh, çok büyük Şimdi öne çıkanlar galiba çok tıklananlarmış veya para verenlermiş falan. Olabilir tabii, tabii tabii. Bir de ben çok şeyden rahatsız olduğum taraf şu. Tarih yazmıyor. O kısa özetler var ya Google'u hmm. tıkladığınız zaman açılan. Ya kardeşim 2010'u mu konuşuyoruz? 1997'deki <gülüyor> bir belgeyi mi konuşuyoruz? Şunu göster de Allah razı evet, olsun. Evet. Ben tarih sırasına koyayım mesela. En sonuncuyu okumak istiyorum diyelim.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 Bakalım yani 2015'te bir toparlamamız lazım ama kesin bir şeyde vermekten çekiniyoruz. Çünkü çok büyük bir iş yani çok kapsamlı. 14 tane komisyon var. Peki hocam lokmalara bölüp böyle yani yüksek yapılar fışkırıyor hala. Ellerinde İyi bir yönetmelik işte. yok. İyi niyete kalmış gibi bir garip bir durum karşısındayız. <gülüyor> yapı denetimle de <gülüyor> gündeminizde <gülüyor> mi hocam? Ya, yapı denetimden ziyade biz şimdi daha önceki konuşmalarımıza da e, burada defaatle söylemişimdir. Bu, bu bağımsız kontrol mekanizması İngilizce hmm, peer review dediğimiz özellikle bu özelliğe olan e, yüksek Yapıların. yapılar gibi işte e, deprem izolasyonu gibi vesaire hakikaten biraz ileri teknolojiyi ilgilendiren hmm. konularda ciddi bir e, değerlendirme hatta bana kontrol demiyorum yani basit denetimle karşılaşmasın diye e. bağımsız değerlendirme ismini taktık. Yani öyle bir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 Bir güvenilir olduğunu düşündüğünüz evet. yetkinliği tescilli evet. mi? Tabii tabii tabii. Bunlar... O zaman ne olacak? Professional engineer tabii, damgası. Yani Siz yetkinlik şükür. meselesine de yani bağlanacaksınız. Bunun, bunun tabii çeşitli mekanizmaları var. Yani Avrupa'da. Amerika, ya o benim Amerika'da... rakibim demez mi? Yani? Hayır Amerika'da demezler. Hatta e, Amerika'dan Amerika Amerika Amerika'dan <gülüyor> şöyle yaparlar yani. Hakikaten rakibi olan firmaya verirler yani. E. Onlar da didik didik ederler ki e. yanlışını bulsun rakibinin diye. Doğru. E, hayat kolay değil yani. E. E. Hatta, o sabit, ekstrem bir şey bu örnek ama bu hakikaten olan bir olaydır. Yani bizim burada istediğimiz şu. Efendim bir yüksek bina yapıyorsunuz. Bugün yüksek binalar iki yüz metre, üç yüz metre gidiyor yani. E. Ve taşıyıcı sistemleri çok komplike hale geliyor bunlar Bunların Böyle basit yöntemlerle. Kompozit yapılar ee, var şimdi. Her şey var efendim. Yani bu çok gelişiyor ve durdurulacak bir gelişme de değil. Bütün dünya için de evet. Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olarak, inşaatla gelişen bir ülke olarak. Herhalde. <gülüyor> Ömrümüz geçti bu laflarla. Evet. Ee, bu, bunun için de yani e, dünyada şu anda en çok yüksek yapı yapılan Avrupa'da özellikle birinci ülkeyiz Avrupa'da yani. Dünyada değilse bile.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 Nedir? Bir küçük soru da ben sorayım. Şimdi burada anlaşma deyince yani oranın yöneticisinin, yüklenicisinin işvereninin sorumluluğu ortadan kalkıyor anlamına mıdır? Bu? Hayır, yani, hayır. Taşeron e, cahil şey... birimidir. Yani o da e, emniyet e, zonuna girmemesi <gülüyor> gerektiğini bilmez mi? Projeyi değiştiremeyeceğini bilmez mi? Bilmek zorunda. Orada taşeron işverendir. Sonuçta oradaki işi yapandır, sorumludur. Taşerona ocağı veren yani ruhsat sahibi TKI'dir, sorumludur. TK'yi ruhsatı e, veren, projeleri denetleyen MİGEM'dir, sorumludur. Yani bunların hiçbiri birinden daha az sorumlu değildir. Sanki biz böyle e, olayı MİGEM, kanunlar, hukuk filan bağlamına getirdiğimizde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 Evet. taksirle ölümüne sebebiyette şuydu buydu kanunun bir sürü kaçamak e, noktaları var, var. <gülüyor> onlara sokuyorlar bunları e, ama e, iş oradaki bakın Soma'da da madem mühendislerini e, yani yönetici kademeleri tamam olabilir ama oradaki e, yetkisi kısıtlanan çalışma <gülüyor> koşullarını kendinin belirleyemediği madem mühendisleri hem öldüler hem, hem de sorumlular evet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 gene bir kazaya kurban. Taş, taşeron. Evet. Yani iş sahibi. Evet. Düşüp evet. öldü. Evet. evet. Dün Adana'da birisi gene düştü. Evet. 15. kattan. Şeye tutulmuş. Gırgıra tutulmuş. Yani vinç'e tutulmuş. Ama evet. gücü yetmemiş. Düşüp ölmüş. Ee, yani torunlarda da o 10 kişiyle sulh yoluna gidip kamp parası filan diye bir takım anlaşma yollarına gidiyorlar mahkeme dışı. Tabii kamu davası devam edecektir belki ama şey şikayetlerini geri alıyor vefat edenlerin aileleri evet. vesaire yani böyle çok mutsuzluk verici ve ee, gelecek içinde hiç iyi işaretler taşımayan bir evrak. Şimdi bir e, şey söyleyelim eğer hocam. vaktimiz tabii, varsa tabii. bakın bu tür olaylarda yani meseleye bir de şöyle bakmak gerekiyor. Geçenlerde.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 günlük olarak problemi çözüyorsunuz. Evet, evet gidiyoruz. Soma başlı başına yeniden incelenmesi gereken bir olay. Yani hukuki süreci itibariyle de. Biliyorsunuz orada da saçma sapan bir noktaya geldi. E, dün veya bugün Enerji Bakanı e, bölgede e, dolaşırken e, tepkiler karşısında merak etmeyiniz. E, arkadaşlar, e, şimdi öncelikli iş, e, işimiz, öncelikli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 Ee, ve e, yani bu konuda sözün bittiği yer e, deyip herhalde bugünkü programı kapatmak en hayırlısı olacaktır. Evet hocam yani e, bilmiyorum son ek ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Sorunları duyurulur dedi hocam. Evet. Bence son laf Evet. evet. Konu Peki. sorunlarını duyu. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta e, Nuray Aydınoğlu hocamız Argun Yung ve ben e, sizlere programı sunduk. Programa telefonla bağlanan Medret Rukan e, Hanım'la e, bölge hakkında ve olay hakkında. Konuştuk. Madem mühendisleri odası İstanbul şube başkanı gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için altın saatler